Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. efendim. Hiç söz kesmeyiz. Hiç söz kesmeyiz. Hiç virgül söz kesmeyiz. Hiç söz virgül, virgül. kesmeyiz. 800 kesme saat 10'a kadar bugün yayınımız böyle hmm. devam edecek. Hiç söz k apostrof esmeyiz. esmeyiz. Hiç söz kesme virgül yes <gülüyor> kesi. Yorum, böyle bir köşe yapmak istiyorum. <gülüyor> Çok teşekkürler. Bu bir... hayali bir gazete de bana köşe verse adı şey olacak. Yorumlu yorum. Vallahi hayali bir gazeteye bir gerek. gerek yok. Ben yani senin için düşündüğüm gazete var. Üzerine de çalışıyoruz zaten. Bayağı Gerçekten da iyi ol kat ettin. Akşam gazetesiyle en son. Yani, mutabakatı katıştı. Akşam sağalarsak... gazetesiyle anca manşet. köşe verirler mi bilmiyorum. Yani... Ben vatan gazetesine şey yapmak istiyorum. Ege sokmak Başvurma, mı istiyorsun? Yok, başvurmak istiyorum. Ha, sen başvur. Uçu sen... yorum diye. Sen de bir tane Faiz bir gazete, bir de yorumlu köşe bul. Ya vardı, şu anda söylemek istemiyorum ya. Sürpriz olsun. Ha ben anladım. <gülüyor> Sürpriz. Ben Sürpriz. köşeyi anladım. Sen gazeteyi belirt. Vallahi ben sana da posta. Tamam ya bana da posta. Posta gazetesi çünkü vallahi posta gazetesi. Posta için... gazetesi olursa beni bulmacaya fotoğraf koyar mı? Benim de bebeklik fotoğrafımı koyar mısın Fahir? Tamam lan yaparım. Hatta şu halimi <gülüyor> alim, de koysan olur fark <gülüyor> sakallı, sakallı bebek, bebek diye. <gülüyor> Dünyada ilk. Dünyanın en güzel sabak, sakallı bebeği diye. Herhalde karşıma kimse çıkmaz değil mi? Herhalde canım bayağı sakallı yok kim? <gülüyor> bir iddia <bir gülüyor> <daha> koyabilirim <gülüyor> yani ortaya. Vatan gazetesi ilk sayfadan vermiş Retek bombasını. Hı -hı. Galiba başka da gazete yok saldırısı e, saldırısıyla ilgili e, jandarmaya ait gizli raporları vermiş. O yüzden Vatan Gazetesi'nin e, manşetini ben vermek istiyorum. Manşet gazeteden spor... internet sitelerinde vardı. Normal gazete. Hard kopya çıkmamış. Çıkmamış. İnternet biliyorsun. Hard copy. <gülüyor> e, Vatan Gazetesi aynı zamanda, e, yani ben neden Vatan'a başvurdum? Yani çok güzel bir de bir başlık atmış şeyle ilgili. <gülüyor> Fenerbahçe maçıyla ilgili. Dün ha, maç vardı. Dün, dün maç vardı. Evet. Yani Türkiye Kupası Fenerbahçe aldı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Tebrik, tebrik Aynen, ediyoruz. Daha sporu da evet. tebrik ediyoruz. O da sonuçta bir finalist. <gülüyor> e, kupada ne ne, yap, ne yapmış olabilir başlık olarak? Kupada. Kupa ile hem kupa red egg mi var? Kupa yok. Ya, eksen, kombin zaten. mi yapacağım hepsini ayrı. Kupa gibi kupa mı? Değil. Ee, Biliyorsunuz o, golü soğut attı. Daha doğrusu soğut atmış. Soğut. I saw dead people. Valla çok güzel Fahir. Hakikaten posta gazetesi şu anda seni Duydum duysa havada, şu havada kapar ODTÜ mezunusun diye. Peki. Ben de soul ilgili çok güzel maaş et burada. Havada kapar. Ne? Sowing the seeds of love. Olabilir mi? Valla e, şu anda akşam gazetesi seni havada kaptı. ODTÜ'lü <gülüyor> de aynı zamanda. <gülüyor> e zaten dilleri biliyorsunuz havada kapıyorlar. kapıyorlar. Ben de eğer bu başlığı görmeseydim Sowing Machine derdim. Ee, ee, Vatan Gazetesi de beni ne yapardı? Ya, havada kap havada, kap havada kapar. Hem manşet yüzüne hem de otdülü olduğu için. Sevgili dinleyiciler, <gülüyor> ot mezunlar çünkü havada, havada kapılıyor. kapılıyor. Ee, hayır, Vatan Gazetesi e, yine bağımsız düşüncelinin temsilcisi olmuş ve kupada fener sol diye bir başlık almış. Burada sol, şov anlamında kullanılır. Sol, evet. Ve soldan, Doğru, bakıyoruz. Tamam, hani şey harfinin böyle bir şeyi vardır ya. S Hı -hı. Ne, ne dedin ona ya? Doktor Çengeli. Çengeli. Çengeli. Hızlı hızlı bakıyorum bakın Bak de. Çengel denir canım. Ç'nin nesi vardır? Çe'nin Çengeli vardır. Çe'nin var? nesi vardır? Şapkası vardır. Şapkası vardır. G'nin mi? Yumuşak G. Yumuşak G'nin. <gülüyor> Ünün nesi vardır? Bu yaştan sonra harfler Loktası. konusunda da Noktası noktası vardır. Anlaşmazlığa düşmeyelim ya. Sonuçta 29 tane harf var yani. Neyse bu tam Ş'nin e, Çengeli o, Çengelini, başka çengelini tam hayır başka renk yapmamışlar. Tam orada sol var. Sovu çengele ev gibi düşünmeyin kırıkları. abi büyük düşünün yani S altında evet. tam o çengelin olması gereken şeyin Sov'un kendisi var kendisi var dedi kafası, kafası mı var. Evet, kafası mı kafası, evet. kafası, kafası olunca mı rahatladınız ya Allah ha, ha. anladı mı böyle ha. bir takım fotoğrafı tam ha. o kısımda kupada Sol fener Sov e, onun şey... altında da bir başka bir adamın kafası var. Hepsinin altında bir adamın kafası var canım. Bu ben de özellikle ha. yerleştirmişler zannettim. Bu öyle yerleştirmemiş. Özellikle abi bu Şov, şovun şeyinin olmasını engelliyor işte bu kafa öyle değil mi? E tamam o zaman o odaki adamın kafayı ne yapacak? O da zaten o da, bir şey yok ki. O, o orada duruyor hayır, Christian. Hayır bence gayi de gay Ama o bir, zaman o da Q'ya döndürür. Üstelik evet, sağ tarafına geliyor. Skow oldu. Q, Skow, anlamadın. Yani Q olsaydı. Kupada Q gibi bir şey oldu. Hayır Q olsaydı Christian bu Q'nun, o Çengeli'nin... Q'nun Çengel'in kafasını kapatabilirdi ama öyle bir şey olmadığı için zaten kapatma gibi bir durum yok. Kapatmışım. Senin hem şey olduğuna inanıyorsun da onun Q ne olduğuna neden inanmıyorsunuz Oktay Bey? Çünkü kupada Fener sko, pardon Şikow anlamsız bir başlık Bahir. Ha. Doğru ha. orası da doğru. Ama kupada... Peki pardon hem W hem de Ş harfi kullanılan şova anlamlı diyorsun da yani şov ya S'hov <gülüyor> diye yazılıyor TV'deki gibi ya evet. da şey O, Bildiğimiz ve Dübül değil, Bildiğimiz V olanı Ben bütün dillere inanıyorum Bence O yüzden çeşit dili Pek çok dil var O yüzden de e, Allah bunun tartışmasını yayında yapmayalım Yayında lütfen. yapmayalım abi çünkü kötü yerlere gidecek konu Diğerlere yerlere çekilecek evet Tebrikler Fenerbahçe'ye diyelim Tartışmayınca da konuşamıyoruz Üstümüze düşeni e, yapmış olalım Buyurun efendim Avrupa'nın Belkeme diye bir haber var ay kadıncağız gene bugün gazetelerde. Amerikan Ekonomi Dergisi Forbes Forbes Forbes dünyanın en güçlü yüz kadının belirledi. Angela Merkel mi? Bir numarada gene tartışmasız tek isim Angela Merkel bu senede birinciliği dünyanın en güçlü kadını e, sıfatını kimselere kaptırmadı. Tebrik ediyoruz. Valla ilk sıra bir de öyle şey var ki böyle, böyle elini uzatmış böyle parmağını. Kime? Avrupa'ya Avrupa doğru herhalde tahmin ediyorum. Burada şu anda şey yok hani böyle şey Yanında birileri vardı onları kırkmışlar herhalde Bir de gözlük sapıyla Gösterilme şey var ya onun gibi bir şey gösteriyor Birlikte basılmaya değer bulunmamış Yani, yani birlikte basmıyor zaten Kadıncağız şey valla dünyanın en güçlü Kadını seçildi bakayım ama bakacak olursak da hakikaten e, Michelle Obama oho dördüncü sırada falan filan. Daha Disney. çok Oscar'da ödülleri sunması lazım Michelle Obama'na Angela Merkel. Mes yarışması o seviyeye için. çıkmak ama zaten kadıncağızın geçenlerde kendini bir eleştirmesi var. Michelle Obama mı? Yok ya e, Angela Merkel'in Merkel bir kötü kötü bir ayakkabılar giymiş bugün bir gün. Yani ne yaptıysa artık böyle şey onun da fotoğraflamışlar. Ya demiş işte bazen unutuyorum şey kadını ev kadını gibi davranıyorum bazen anlayanı ev gibi düşünüyor. Yani. Valla evde söylememiş ev gibi. Valla hakikaten bir onu eksik söylemiş ya yazık kadıncağız. Evet ee, devam et oktay. Devam edelim ülkemize gelen ünlüler nokta com net buz olacak. Ay buz ya <gülüyor> Kim, kimler geldi? <gülüyor> Ben biliyordum da ağzımı kahve vardı söyleyemedi. <gülüyor> kimler geldi kimler? Aa şey geldi dur gördüm ben onu. Aa Terminator geldi ama Terminator dediğim işte gladyatör. <gülüyor> Bence <doğru>. aynı. <gülüyor> Olur mu yani Terminator sıkıcı değil ki. Bu bu çok sıkıcı. Rasu evet Hollywood'un görüp görebileceği en sıkıcı adamdı ve hakkını Evet yani Nicholas Cage, Cage yani şimdi Rasu gibi bir adam. Bir yere çekerken Nicholas Cage de onunla çekmek doğru değil. Bu bir giziden gizli ama... Nikolas Cageci biliyorsun değil mi? Giziden değil canım açık açık, açık söylüyorum canım ben Türkiye şubesi olarak yılda 7000 bin dolar gibi bir para alıyorum. Bazen bana şey gibi geliyor Oktay. Böyle Maalesef nerede hata <gülüyor> yaptığında anlamıyor hala. Mesela böyle şeyler vardır ya nasıl diyeyim Atıyorum İngiltere liginden hangi takımı tutarsın da herkes bir iki takım söyler ya atıyorum işte Manchester der, Liverpool, Liverpool, Manchester's der, Bir de böyle mesela Arsenal, Arsenal. Yok, Arsenal değil ya. Böyle bir şey takım düşün. Nest City, Nest Stockholm City falan gibi böyle bir kimseninle ne, ne Türk futbolcunun olduğunu düşün. Bir örneğini düşün. veremedin ya. Başka yerden istersen. Fulham, Fulham, Fulham. İyi mi? Tamam mı? Fulham. Fulham tamam. Stock City var, bir de Fulham var. Tamam, ama bana tamam, Stock var, City, var. Stock City diyorum sana. Var bence Hornbeck'ten başka, <gülüyor> <de dön> yani. <gülüyor> başka bir yere. Başka bir yere kadar. Herkes de anladı aslında ama bence hani kayıtlara geçiyor çocuk. Bu adam ben, öyle şeyci bir. Israrlı da mesela Ben Stos... senin tarafında olduğum için söylüyorum. yani. Tamam. Dö dön dön dön Nereye o Ben de değil <gülüyor> şey. Ben kimsenin tarafında değilim şu an. Futbol şey. Ben Nicholas Cage'in karşısında olduğum için senin tarafında değil. <gülüyor> Anladım tamam. <gülüyor> o yüzden ne Vallahi ben de Nicholas Cage'in karşısında o. Yoksa ben senin karşında ne olayım? Ben sana bir eks arkanda olmayı tercih ederim. Ya şimdi Russell Crowe ülkemize geldi. Anlamında. Neden Nicholas Cage'i konuşuyoruz diye. Nicholas Cage şu anda çıkıyor. Bu çık adam ya. Nicolas i̇şte Cage'cini de ön star... plana çıkıyor. Kimliği bu. <gülüyor> gerçek kimliği star bu? belli işte. Gelmeden Russell Crowe'un önüne geçiyor işte. Gerçek, gerçek star bu. olacak kadar sıkıcı değilim diye bir lafı var. Nicholas Cage'in biliyorsun. Daha, daha da sıkıcı. Daha sıkıcı olduğu için konuşuyoruz. Neyse Russell Crowe kendi yatıyla gelmiş. Ee, gelip kendi yatına yat ya. geliyor. Öyle demiş. Yat kendimin olduğunu için <gülüyor> her yere götürebilirim. <gülüyor> Gelibolu Yarımadası'nın fotoğrafını çekip çekip çekip Twitter'da paylaşmış. Ondan sonra Türkiye sahilleri çok güzel valla buralar şahane demiş. Buradan yer almak lazım demiş. Ondan sonra ama çok kilo aldı yorumları gözden kaçmamış Russell Çok Crowe. kilo aldı dediğin affedersin hakikaten perlivan gibi olmuş ya. Russell Crowe'ın <gülüyor> bütün filmleri çirkin değil mi öyle bir özelliği var o. <gülüyor> Russell Crowe'ın güzel filmi. En son şey vardı işte ya. Bir tane var galiba ya Sefiller, güzel Sefiller. oynamıştı. Sefilleri oynamıştı sen kız. <gülüyor> evet doktor. Yani o, Sefiller o oynanmaz. Ya. Sefilleri oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Orlando Bloom. Türkiye'de biliyorsunuz. Hı -hı. E, dondurma reklamıyla ilgili. Yalamaç'ta da Evet, mı? Gördük o reklamı da televizyonda. Evet orada da reklamda da görüldü ama. Hiç Orlando Bloom olduğu da anlaşılmıyor. Yakışıklı bir çocuk oynamış gibi. Reklam değil mi? Evet Orlando Bloom'da yani böyle saçları siyah ya ondan böyle uzun sarı saç olsaydı mesela kendine hemen sanırım. belli eden bir oyuncu değil. Ah ne yakışıklı bir çocuk diye bakarsın da a bu, bu şey bu şeyde oynayan hani diyor. o böyle efsane falan diye bakacağın bir adam. İşte o en iyisi sarı saç. Al şey mesela yapacaktım. bir Nicolas Cage oynasa. Allah senin nasıl biliyorsa var ya... Herkes dondurmayı vallahi sıraya girer. Sevmeyen bile. Bir de Nicolas Cage'ın bana çok güzel bir filmini söyleseniz ya. Nicolas var varlar 1 tane vardı Nicolas Çok Cage'den güzel. kaynaklı Çok güzel. Kaynaklı değil, ondan ötürü Hayır. değil. Genç demiyor. Şey de son böyle özelliği var. Son 5 son 10 yılda Nicholas Cage'in çektiği güzel bir film söyle. Efendim, Mache Buyur. Ondan Mache Yolandırıcılar <Gülüyor> kralı. Ondan sonra Oscar aldığı film var. Zaten onun New Las Vegas. Onların on Las Vegas. Falan. Adaptation ha. var. Adaptation gelmiş geçmiş en güzel film. Ghost Rider. İşte onu mesela adaptasyonu kız keşte alakası yok. Yok. Ghost, Ghost Rider. Rider. 1-2. Türkiye'de çekildi. Türkiye'de çekilmesi mi sizi rahatsız ediyor? Adam bir, bu soruları şu anda kendimizde bir şey çekildi. Ah Hollywood'da çekilen filmler. Aman en güzel film. Uzaydan bayağı kayacak diye bir şey mi Ne zamanki <gülüyor> Türkiye'de çekiliyor sesini, bir film? Sesin çıkar Bakıyorum bazıları. Ülkemizde çekildiği için rahatsız oluyor. Ben bir iki filmi daha ülkemizin söyleyeyim. Ülkemizin tanıtılması mı size battı? Ülkemizin güzelliklerinin paylaşılması mı size battı? Yuh olsun. Doğru söylüyor galiba. Hayır. <gülüyor> ee, şu anda bir kere daha düşünmen için sana bir iki Nicolas Cage filmi. Trash tamam, Pass. tamam tamam tamam. Trash yani, Pass. Nicolas Cage'in karşısında olanlar ülkemizin Türkiye'nin karşısında. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Ben kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Bakın ben... Geri geldiği zaman kendime de bir şeyler batırmasını, saplamasını iyi bilirim. Burada da bir saplama yapacağım. <gülüyor> Süreci zarar vermemek <gülüyor> için diyorum. Cevap şey Dubai. ağzımda kahveyle yakalanıyorum. Saçma sabah bir sabah olduğu için. <gülüyor> Yalnız şöyle bir şey var. Benim söylemek istediğim şey. Nicholas Cage'in de çok kötü filmlerinin oldu, Özellikle... Yani son 5 yılda diyelim. 10 yılı düzeltiyorum. Yanlış söylemiş olabilirim. E son 5 yıl içinde ülkemizde çekilen film. ha bugüne kadar Hollywood'da çekerken Nikola Skech en iyi. Ülkemizde çektiği zaman mı? Yani Türkiye'de çektiği zaman mı kötü oyuncu? Bravo kendinizi açığa verdiniz. Kimin maşası olduğunuzu da gösterdiniz. Hayır, biraz beri yana gel açığa verme kendini. <gülüyor> Çünkü tutulur her yanın tutulur. <gülüyor> Neyse Orlando Bloom da geldi yalamaçlı dondurmayı anlattı bize. Şöyle yalanır böyle yalanır. Buraları ne alıyorum böyle. Sonra buralarda Ve demiş bir bardak suyla lütfen demiş. Çünkü boğazlarınız ılık bir bardak su. Bir dondurmadan yiyeceksin bir de sudan içeceksin. Orlando Bloom ile Russell Crowe böyle bir denk gelseler sohbet etseler çok acıklı olacak. Sen, ben dondurma reklamına geldim. Ben de tekneyle geldim. Tekne kendim mi diye konuşacaklar. <gülüyor> Orlando Bloom o kadar parası yok herhalde değil mi şey kadar? Yok, Olmaz canım. mı ya o da kendi uçak... Biletini kendisi almış. <gülüyor> kendisi gelmiş. Daha uçak bileti almış da farkını ödemiş. Ekonomiden şeye geçmiş. Biznisa geçmiş. geçmiş. Milleri de kullanabilir miyim diye sormuş. Selma Ergeç'le beraber rol alacakmış Magnum'un reklamında. Oldu bittik. galiba. Pardon neyin reklamında dediniz Oktay Bey? Tam <gülüyor> anlaşılmadı. <gülüyor> Çok özür dilerim ya. <gülüyor> Bir rahat rahat. <gülüyor> Tom Selek. Tom, Se Tom Selek reklamı. <gülüyor> Niye onu akıl etmeliler Tom Selek herhalde şey olduğu için Yo hala dizisi var Var mı Tom Selek'in Ben görüyorum yani Bıyıkları hem... duruyor mu Tom Selek'in ya Hem de kapkarı duruyor yani ya, bilmiyorum. Şimdi bazı insanlar görüyorum ben. saçları simsiyah Bıyıkları beyaz Tom Selek'in hem, hem saçları simsiyah Hem bıyıklar simsiyah Bazıların mesela hem saçları simsiyah Hem bıyıklar beyaz <gülüyor> Onlar da var bilmiyoruz nasıl oluyor bu işler <gülüyor> Çok merak ediyoruz Mutfakta sırf bunu konuştuk nasıl oluyor diye Sevgili dinleyiciler onun dışında Bülent Serttaş'ın klibi için bir misafirimiz daha var yurt dışında. Bülent dışından... Serttaş klip çekiyor mu hala? <gülüyor> Çekmez Sadece. Mi? Aynen devam demiş ya. Sadece pencere Oktayla reklamı karşına. da mı oynuyorsun? Yani. <gülüyor> yani Bülent Serttaş işte konser veriyordur, albüm yapıyordur falan da klibini ben... Ben eskiden de görmemiştim de Bülent Serttaş klipleri Bülent oynatan... Bülent Serttaş bizim programa geldiği zaman Geldi. çok... Çok Benimle şey anlaşmıştı öyle bir şey mi vardı? En Hı -hı. çok seni sevmişti Oktay çünkü şey dediğini hatırlıyorum benle en çok bu arkadaş ilgilendi lafına gitmişti sana. Ben de yani hiç zihnimden atamadığım bir şey yeri gelmişken konuşayım sizin Hı. Bülent Seltaş'la uzun uzun Eyvan konusunda bir sohbetiniz olmuştu. Eyvan ne ya? Eyvanına vardım falan filan demiştin sen ona. Gerçekten mi? Evet. Ha Eyvan demek oradan hani Eyvanına vardım falan diye. Ben de eyvah demiştim sen Eyvan diye sohbet açtığında olaylar olaylar ne yaptı, olaylar, olaylar. E, ne yaptı, ne yaptı benimki ne yaptı Kosova senin... güzeli e, olan e, hanımefendi hmm, bir saniye ya neydi e, pardon da niye bir Türk güzeliyle çekmemiş kulüpü? Aferdita Dreşhaş e, kendisi Türkiye'ye geldi havaalanında karşılamış Bülent Serttaş hanımefendiyi Ondan sonra e, gazeteciler de e, objektifleri hemen doğrultmuşlar tabii Bülent Bey'i. E, ve fotoğraflarını çektirince e, şöyle demiş. Eşim Selvi ile birlikte karar verdik. Hakikaten çok güzel bir hanım demiş. Yanlış anlamaları hemen oracıkta yok etmek için. Ne Bülent Sertaş ne uğraşmıştır şey için ya? Bak iki buçuk ile inecek. Bütün basın hani siz arkadaşlar o saatlerde olursanız hemen karşılayalım ben böyle karşılayınca bir birlikte fotoğrafın iki buçuk diye şey oluyor. Röter olursa ben isterseniz birkaç kişiyi arabamla da alabilirim diye. <gülüyor> Uluslararası hamle diye veriliyor gazetelerde. Bülent Sertaç'tan. Evet. Stratejik Sertaş'ta. derinlik Bülent Sertaç. Gelen güzel ne güzeliydi? Kosov. Kosov'a güzeli. Yok, yok ünlü bir isim canım. Tabii yani, ünlü bir isimdir canım. Serdar Ortaç'ın sevgilileri var ya mesela. Onlar, onlar gibi ünlü isimler. Haa tamam. Ha, anlaşıldı Keşke anlaşıldı abi tamam. <gülüyor> Modern Sabahlar w more, w w w of outlet. Radyo Tünel siz sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler uzun zamandır yapmadığımız beyin sohbetlerini yapacağız eski dostumuz Serkan bizimle birlikte hoş geldin Serkan Bey stüdyomuza hoş bulduk Zinek kayıcağım diğer arkadaşlar nasılsınız iyi iyidir vallahi bir de yeni bir arkadaşımızla tanışıyoruz Zine beyinci Sinan Bey hoş geldin sizde hoş bulduk merhaba kızım Serkan Bey'i aslında bizim diğer programlarımızı takip edenler uzun zaman öncesinden hatırlıyorlardır TRT Ankara Radyosu'nda yaptığımız beyin sohbetlerinden. Hacettepe Üniversitesi'nde Hı? araştırma evet. görevlisi ama şey değil değil mi? Doktor değil de tıp doktoru tıp diye. Ama doktor. Doktordan da doktor. Ama doktor. beyin sohbetleri dinince hatırlamayabilir dinleyicilerimiz. Ee, Ser... Nasıl beyin sohbetleriydi? Serkan, Serkan Beyin sohbetleriydi Oradaki. Teşekkür ederim. İsim babası da Oktay Demirci'ydi zaten. Öyle Hı, miydi? Tabii tabii. Yok abi biz onu şey yapmıştık <gülüyor> o beyin. O benim fikrimdi. Babası. vaktimiz az çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah tamam. Sinan Bey'i de tanıyalım isterseniz hemen böyle çünkü... Ben de Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Şimdi de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fakültesinde fizyoloji bölümünde doçentim. Fizyoloji bölümünde. Evet. Siz nasıl bir araya geldiniz bu beyin sohbetleri? Şöyle <gülüyor> Bir sohbet ediyorduk orada. Şöyle oldu Ege Hocam şöyle anlatayım. Şimdi Sinan Hoca da ben de böyle beyin konusunda konuşmayı çok seviyoruz. Hı hı. Size konuştuğumuzda da genel kitle de bu konuda çok keyif aldığını gördük hep. Çünkü herkes de iyi kötü bir beyin Beyim var. var. <gülüyor> Ondan sonra e, dedik ki acaba bir araya gelip beyni bir miktar daha popüler hale getirebilir miyiz? Çünkü e, bilim biliyorsun genelde akademinin içinde sınırları arasında kalıyor. E, bunu nasıl açabiliriz? Çünkü şu an en çok ihtiyacımız olan şey bu bilimsel e, bilginin e, o... Motto'nun bir şekilde insanlarda oturması önemlidir diye düşünüyoruz. E, bu konuda işte e, Sinan Hoca zaten çok fazla böyle e, seminer, toplantı vesaireyle e, yurt dışında bir sürü aktivasyonu var bu konuda. Mesela daha çok kaos, beyin e, bu konularda bir sürü e, toplantıları oldu. E dedik biz bir araya gelelim. Ha evet, e, sen ki ben de takılayım öyle yurt dışına gideriz. Elbette e. beraber <gülüyor> takılırız, Takıl gezeriz. Ba baktım, evet, öyle bir şey var. İşte Nasıl bir proje kurabiliriz derken işte en beyin kavramı çıktı ortaya. Hem bu, Sinan Bey hem Serkan Bey olunca en beyin sohbetleri oldu. Süper oldu. Değil ya. mi? Vallahi şimdi bu konuda bir sürü rivayet var. Neyinin ne olduğu hakkında çok fazla bir şey yapmadık, açıklama yapmadık. İlk ha, kez bizim programımızda. İlk kez, açıklamak. ilk kez evet, ilk kez Oktay Demirci bu programda açıklamış oldu olay, olay. Herhalde de siz de ilk defa duydunuz. Çok, bu çok ilginç şeyler geldi. Değil ama. mi? Yani yorumlar mı? E, çok çok güzel yorumlar geldi. Aslında. Ee, ...hikayesini inşallah bir gün paylaşırız... ...çok komik bir hikayesi var... ...niye ne de... Hmm. ...ama en yaratıcı kreatif yorum şeydi... Ee, ...bilenler için en... ...bilmeyenler için ne beyin... ...hani neyi iki şekilde okuyoruz ya... ...İngilizce en e, Türkçe Hı -hı. ne şeklinde... ...bu çok enteresandı... ...nöro var işte bizim e, bu organizasyonlarla ilgilenen, bu işleri sağlayan Nihat diye bir arkadaşımız var. O diyor mesela <gülüyor> Nihat'ın nevsi falan. Ve çeşitli söylemler var. Nihat diyor şimdi değil mi? OTTÜ'de nev... var galiba değil mi? Ha, evet. E, ayın 30'unda e, işte KKM'de e, Kemal Kurdaş salonunda en beyin etkinliğimiz olacak. Saat kaçta? E, 13.30'da. Zaten o dönem kampüs teknolojileri diye bir etkinlik var orada. Hı -hı. Onun içinde olacak. Enteresan olacak. Çünkü şimdi Sinan Hoca'da bahseder. Kendisi birazcık pazarlama diye bir şey var ya hani şu an hı hı. çok popüler biliyorsunuz ee, orada Yok, da bilmiyorum. bilmiyorum. <gülüyor> nasıl bilmiyorsunuz ya? nöropazarlama <gülüyor> Mesela orada <gülüyor> 999 yazıyor ya, 10 lira yerine. O, ha, o bu mu? Sahteleri çıktı <gülüyor> falan. <o> mu? Yaşar <gülüyor> Atikin çıktı, <gülüyor> Nöro. 6 kilo falan. 100 lira. O mu Nöro? <gülüyor> Yok, o değil. Değil mi? Allah Aslında bu. Ya. Sinan yani. hocam bu. Valla nöropazarlama Evet var. Hakikaten 999 onun bir parçası da hepsi ondan ibaret değil. Yani insanlar niye ne, Neyi nasıl yaptıklarını bilmedikleri için reklamlarla psikolojik tekniklerle insanları yönlendirebiliyorsunuz Yahut Ortaya çıkaracağınız bir ürünü mesela insanların bilinçaltına hitap edecek şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Bir filmi bu şekilde kurgulayabiliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla insanların beyni nasıl işlediğini yiyebilirsiniz ürünlerinizi ona göre modifiye ediyorsunuz optimize ediyorsunuz ve insanlara daha kolay ulaşıyorsunuz. Hocam bir şu 999 örneği gibi bir örnek daha verirseniz içimiz çok rahatlayacak. Ya mesela şimdi işte bu klasik deneyleri vardır bu nöromarketing meselesinin mesela işte çok iyi bildiğimiz iki tane kola markası var biliyorsunuz. Bunlara deneyler yapılıyor. Le, ile. Ha, le ile de <gülüyor> Cola ile? Le Cola ile Le kola. Bilmiyorum hani reklama girer, reklama girer, girer. mi? Ya, Fransız bakmayın. markası. Fransız. Ayman, Fransız markası iki kola var. <gülüyor> şimdi bunların isimlerini kapatıp insanlara tattırıyor İnsanlar kolanın bir tanesini çok beğendiklerini söylüyorlar. Sonra markaları açık ediyorlar. ikisinden de markasını. Bu sefer insanlar demin beğendiklerini değil, bir önce beğendiklerini daha çok beğendiklerini söylüyorlar markaları görünce. Sonra markaları değiştiriyorlar. İlk beğendikleri kola daha şekerli olduğu için, bu sefer marka da işlerine geldiği için o ilk markayı tekrar beğeniyorlar. Şimdi bu bize marka gücünü gösteriyor mesela. Biz herhangi bir içecek alırken aslında daha şekerli olan fizyolojik olarak daha çok hoşumuza gidiyor bizi daha çok uyarıyor ama marka o kadar güçlü ki markanın bir tanesinde insanlar adı ne olursa olsun ellerinde o markayı istiyorlar bunu içmemiz lazım Aynen. mutlu olmak için Şimdi yani. mesela bu markalaşmanın önemini çok iyi gösteren bir şey ya da işte Amerika'da bazı hit diziler vardı, Seinfeld'e bilirsiniz mesela hı hı. bunun gibi diziler pilot bölümleri oynadığı zaman insanlara anket yapıp diyorlar ki hiç beğenmedik rezalet Adamlar da mecburen hani yayın akışına alınmış, mecburen yayına sokuyorlar. Amerika'da birkaç bölüm sonra hit oluyor. Araştırıp bakıyorlar bu iş nasıl böyle olmuş diye. İnsanlarda biraz fizyolojik taramalar yapınca şunu görüyorlar. İnsanlar daha önce gördükleri bir şeye benzetemedikleri için beğenmedik diyorlar. Ama beyinlerinin yenilikle ilgili bölgeleri makinalarda ışıl ışıl parlıyor. Yani beyinleri bir yenilik algılıyor orada ve insanlar hani merak diyoruz ya, maraz merak dediğimiz bir şey var. Hı hı acaba bu nedir ya diye anlamaya çalışıp diziye kaptırıyorlar ve bir süre sonra bunun müptelası oluyorlar. Şimdi... Yani bir şeye sadece yeni olması da aslında ilgi çekmesini sağlıyor. Zaten yani. bizim beynin temel unsurlarından biridir. Bizim beyin yenilik arar. Yani rutin şey bizim beynimizi sıkar. Sizin program ondan popüler mesela. Her an değişik bir şey olabiliyor. Yani <gülüyor> mesela kim gelecek programı? Kaçta <gülüyor> bugün, bugün <gülüyor> bugün <gülüyor> başlayacak. başlayacaklar mesela. Şöyle yani. bir şöyle bir örnek verebilir miyim? Buyurun hocam. Mesela şimdi... Fahir ile Oktay bir yere gidiyorlar. Güzel, nezih bir ortam. Söyleyeyim, nereye, Söyleyeyim gittim. nereye gittim. Gross market, <gülüyor> perşembe günü. Çok güzel. Gross market'e gidiyorlar. Mikrofona evet, yanaşırsan diyorsun. diyorsun. Evet, evet. Ha, ha, gross market'e gidiyorlar. Güzel tamam yani. abicim çok teşekkürler. ben sakal doğası falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Enteresan gözüktü. Şimdi mesela <gülüyor> kitleye şeyi gösteriyoruz. Gross market çalışanlarına. Fahir'in bir fotoğrafını gösteriyoruz. Daha sonra Fahir'in bir fotoğrafını bir fotoğraf edit programında... ...hafif bozuntuya uğratıyoruz. Yani daha böyle kötü gözükmesini sağlayan bir hale getiriyoruz. Yani ne kadar dedi. başarılı olabilirsiniz bu ne? konuda bilmiyorum. Hiçbir Henüz öyle şekilde. bir program işte yok. Bir <gülüyor> miktar <gülüyor> bozuyoruz. İşte o abiye benziyor. Kenan mıydı? Neyse. Kenan abiye benziyor. <gülüyor> Kenan abiye benziyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi soruyoruz e, gross market çalışanlarına. Diyorlar ki e, tabii ki de hangi resmi seçeriz dediğinizde... ...e tabii ki de Fahir Öncü seçiyorlar. Çünkü... Orijinali o. Orijinali o. Aynı şeyi Oktay'a yapıyoruz... Oktay'ın resmi ve boz, bozulmuş halinde bir resim. Herkes Oktay'ı seçiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi asıl mesele şu. 2 marka. Fahir Önç'ü Oktay Demirci'yi yan yana koyup soruyoruz. Hangisini seçersiniz diye. Şimdi burada klasik bir pazarlama kavramı var. Nedir o? Kimisi Fahir seçer. Kimisi Oktay Demirci seçer. Bunun için net bir durum yok. Lakin ben olaya şöyle bir şey katarsam. Mesela kimi? Oktay Demirci, fire Önç yanına Fahir Önç'ün o bozulmuş resmini koyarsam eğer, emin olun insanlar Fahir Öncü seçiyor. Yani sizin kötünüzü, yes, eğer doğru. sizin yanınızdaysa, ya da tam tersi de geçerli olabilir bunun için. O da çok doğru <gülüyor> bence. Yani mesela böyle çok ilginç e, hani e, tuzaklar var, şeyler var. Ama hani bizim bu MBE'nin <gülüyor> hikayeleri şey değil. Yani bu sadece hani orada belki birazcık daha öne çıkacak hikayelerdir. Siz zaten biliyorsunuz ben benim hikayem daha çok kadın erkek konusunda evet. ee, Sinan Hoca'nın hikayeleri daha çok işte beyin nedir, beynin çok ilginç özellikleri var. Mesela, mesela aşk anlatıyor. İnsanlar çok hoşlarına gidiyor aşk kavramı. Her Allah türlü soru alabiliriz. O Sinan Hoca'ya. Ee, Sinan Hoca aşk diye bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? <gülüyor> Dünya aşk üzerine döner diye hemen felsefi cevabı yapıştırayım. Var tabii. Beyninizi en fazla etkileyen e, duygu durumlardan bir tanesi yani. Aslında ne yaparsak biraz onunla ilgili yapıyoruz. Ama bizim kültürde biliyorsunuz aşk çok geniş. Öyle, aşk dedim kadın erkek aşkı yok bizde biliyorsunuz sadece. Aşk yani bizde bir insana uykusunu, rahatını ve iştahını kaçırtıran şey olarak tanımlanır. Durduk yerde sabaha kadar bir konuda uykusuz kalıyorsanız o aşktır. Bu beyninize ele geçiren bu duygunun fizyolojisi de baya eğlencelidir aslında. Özellikle bunu kadın erkek aşkı bağlamında aldığınız zaman, hani, duygusal bağlılık anlamında aldığınız zaman beynle ilgili çok şey öğreniyorsunuz. Nasıl bir anda işte o süvarisiz bir at beyninizin içinde koşmaya <gülüyor> başlıyor falan. Bütün hareketleriniz garipleşiyor, tuhaflaşıyor. Bunların hepsi e, uzun süre çalışılmış şeyler. Şimdi siz ben, biyolog evet. olarak e, psikologların yaptığı çalışmalardan biraz daha farklı yapıyorsunuz galiba çalışmalarınızı değil mi? Yani görüyorsunuz şey hani cihazlarda bir takım şeyleri net şekilde görüyor yani Davranışlarından, evet. sözlerinden anlamak yerine Tabii. orada fizyolojik değişiklikleri gözlemleyerek mi sonuçlara Tabii. aslında Bizim konuştuğumuz daha ziyade bu hikayelerde de kendi çalışmalarımızda da insanlar üzerinde konuştuğumuzda nöropsikoloji diye bir alana giriyor. Yani hem insanın davranışı ama bu davranışın sinirsel temeli. İşte o hücreler ne yapıyor? Hangi beyin bölgeleri çalışıyor? Niye böyle oluyor? Yani maddesel temeli üzerine ama hani böyle çok da ukalalık etmeyeyim psikologlardan çok da fazla bir şey biliyor değiliz aslında yani bir şeyleri görüyoruz aksiyon halinde görüyoruz mesela beyinde şu bölge çalıştı falan ama o bölge çalışınca niye böyle oluyor o nöronlar nasıl oluyor da bunu yapıyor çok da bilgi sahibi değiliz Yani böyle şey bu işin gibi. başındayız onu söyleyeyim yani bütün dünya olarak bu işin daha başındayız bir tartışma var bununla ilgili. Şimdi psikologlar galiba bu aralar biraz kızgın. Her şeyi kimyasala bağladılar bütün şeyler. Ondan sonra millete Tabii. ilaçları dayıyorlar falan filan gibi. Siz o ilaçları dayayanlar kısmına mı daha yakın düşüyorsunuz şey olarak? Ben ona karşı olan taraftayım. Yani bütüne bakmadan yani Serkan'ın pozisyonu hakkında konuşmayayım. Ben şahsi şeyimi söylüyorum. Bak, bir çadırda mı Dakikasında vallahi Serkan var ya. En beyin, en beyin değişiyor. Biz zaten Serkan'la şimdi taşları bir döksek o oh, sabah kadar çıkamayız buradan. Bizim <gülüyor> çok görüş ayrılığımız var. Yani. Ama eğlencesi orada. Farklı yerden baktınız. an beyin öyle tek taraftan bakınca anlaşılacak bir şey değil. Birisi ayrıntısına bakacak birisi dışarıdan bakacak birisi yakından bakacak. Birisi öyle sonuçlarına bakacak ne oluyor ki, ne bitiyor tabii, falan. Anca yani. öyle anlarsınız. Peki yani. böyle mesela fizyolojik e, değişiklikler oluyor diye tanımlıyorsunuz ya işte söylediniz makinalarda beynin bir bölgesi ışıl ışıl yanıyor diye. Şimdi bunlar e, aslında genellemeler değil mi? Yani eldeki verilerin çok olan Yaş. kısmı aslında genel kabul olarak alıyorsunuz değil mi? Öyle Tabii. de devam etmek yani zorunda şöyle aslında. Şöyle bir şey söyleyeyim Bilim. size en basitinden. Fonksiyonel var evet. diye bir makine var. Bu makinenin evet. yaptığı iş. Beynin neresi daha çok oksijen yakıyorsa bize onu gösteriyor. Oksijen yakma ne demek? Daha çok çalışıyor demek. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey yapıyorsunuz. Ee, i̇nsan yerine bir araba düşünün. Arabayı bir makineye sokuyorsunuz. Arabayı çalıştırdınız. Hı -hı. İşte efendim gaza bastığım zaman motorda sıcaklık artıyor. Bunu gördünüz mesela. Ama şimdi motorda sıcaklığın sebebi ...o bölgenin kendi kendine coşması olmayabilir... ...oradan biri gaza basıyor... ...içeride bir takım mekanizmalar var... ...yani siz sadece son ürünü görüyorsunuz... ...belki nedeni değil... ...belki sonucu görüyorsunuz... ...bunu tam bilmiyoruz... ...artık gördüğümüz şeyler de... ...her zaman aynı değil... ...yani insanlar arasında çok farklı... İşte onu soracağım... ...yani orada mesela motor hep... ...ısınıyor ve şey oluyor da makinede... Aynen. ...insanda mesela öyle ışıl ışıl yanmayan adam da var herhalde değil mi? Tabii ki... ...yani çok çok farklı... ...mesela işte Serkan'ın anlattığı hikayelerde... empati, empati deneyleri var orada beynin empati yapması gereken yeri çoğu zaman erkeklerde pek yanmaz mesela yani empati biraz zayıf. <gülüyor> ama, <Empatisi>, ama <gülüyor> serkan'a yapın onu serkan'ın çünkü beyni farklı yani adamda empati yüksek o, onda ışıl ışıl yanacak yani çünkü değil mi beyni, beynim onu. dişi beyni hocam şöyle sorayım biz aslında bu bir o konuları geçelim biz bunu çünkü Ankara Radyosu'nda çok ben... uzun konuştuk ama burada da konuşalım yok yok, onu konuşmayacağım sadece Sinan hocaya bir soru soracağım deneysel olarak hocam aşağı yukarı konuşmalardan Şimdi bu arkadaşlardan biri çok aşırı erkek beyinli, biri normal erkek beyinli, biri dişi beyinli. Bir tahminde bulunabilir miyiz? Çok bu zor var, değil mi? Zor. Ya o zaman ben, konuşmamız... Ben Fahir'de, Fahir'den yana oy kullanırım ne? erkek, erkek beyni olarak. Yani. <gülüyor> Benim yarım. Peki tamam dişi beyinli egeminir. A az önce biraz tanıştık yani konuştuklarımız var. <gülüyor> ne yaptıysa sevgili dostlar <gülüyor> Fahir. Sinan Hoca'yı sık bana falan. sıkıştırıyordu en son koridorda ama yani <gülüyor> devamında ben stüdyoya geldim rahat olsunlar diye. <gülüyor> Harbi bir de en başında de, söyledi yani eşimin dedim eşimin evet. selamı var falan dedi yani <gülüyor> <Sinan Bey. gülüyor> şimdi bir reklama girelim ondan sonra şu dişi beyin erkek beyin konusunu bir konuşalım onlar Çünkü herkes hangimizin dişi hangimizin biraz, erkek bide hangimizin... barnaklardan oluyor. gidelim Bak. barnak şeyini yapıyor musunuz şeyde tabii, tabii, tabii, konferansın tabii. Ee, ortasında olumsuz olmaz <gülüyor> yok ha tabi onu söylüyoruz barnak ee, konusuna gireceğiz barnak konusuna girelim abi başka bir de bu şeyle ilgili benim aklımda sorular vardı bu nasıl diyeyim nöro psikolojinin ticarileştirilmesi ticari alana uygulanması galiba biraz şey sonuçların üstünden giderek yenilikleri insanları sunuyor onlar böyle yaptı böyle yapacak biz de böyle yapacağız sonuç alacağız diye hani olmuş şeyi nöro psikoloji açısından değerlendirip neden başarılı olduğunu yorumlamak belki kolay da oradan yola çıkarak hemen başarıya ulaşmak o kadar mümkün değil gibi i̇şte geliyor diyorum ya, daha başındayız oradan oraya gitmek o daha uzun Size söylediğiniz yol daha uzun yani yöntemlerin yenilenmesi, geliştirilmesi gerekiyor. Konuşuruz onu Yani orada çok bir alan. O havadır. zaman Serkan'ın sorusuyla devam edelim bence reklamlardan sonra. Neydi hangisi? Ya neydi hangisi? Ya, unuttum <gülüyor> sen bir sürü <gülüyor> soru <gülüyor> sordun. Ben duyarsızım abi şey olarak böyle erkekmeydi ben empati kuramıyorum. Şey vermeyelim. Sordumu sordu şey. Serkan hocam, şey, hocam, hocam, hocam sizi şaşırtmak için söylüyoruz söylüyor bunları <gülüyor> ona göre. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar Şarkıyı her zaman ileri sevgili dinleyiciler Böyle konukları bulmak kolay değil Serkan Bey ve Sinan Bey konuğumuz Beyin hakkında konuşuyoruz Bu arada biz arada fark ettik Serkan Bey önceden tanıdığımız için biraz devricilik yapıyor gibi oluyoruz Sinan Bey lütfen Beni hiç konuşturmuyorsunuz diye bağırma hakkınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz Biz gayet Biz hep böyleyiz Peki Şimdi hemen bir şu dişi erkek beyin e, Dişi beyin Erkek beyin Konusuna bir girelim Şimdi abi en son konuştuktan sonra En son konuşmamızın üstünden iki yıl geçti, iki yıl geçti evet. <gülüyor> Arada çok güzel yayınlar oldu Falan şeklinde Şimdi Biz içeriğimizi genelde bu tarz üstüne kurduk Aslında şöyle gelişti olay Hatta evrimleşti Mesela ben oldukça Bilimsel anlatmaya çalışıyordum bu hikayeyi fakat sonra bir hikaye de garipleşmeye başladı. Özellikle şimdi bu en beyin aktiviteleri sırasındaki şeyler böyle enteresan bir yola doğru gidiyor. Ama temel anlamda şöyle özetlersek ilk kez dinleyenler için kendi cinsiyetimizden bağımsız beynimizin bir cinsiyeti var. İşte... Nasıl, nasıl ki Fransızca'da mesela masanın dişisi... Değil mi? Ya, ya <gülüyor> Serkan sen zaten tecrübelisin biraz radyoculukta. Biz kaçalım sen devam et. Siz devam edin. <gülüyor> ama, ama enteresan bir örnek oldu. Ben Fransızca bilgim olmadığı için. Yani o, o... Zaten olmasına Benim gerek yok. Benim de merak <gülüyor> ediyorum. Yani. <gülüyor> örnek verecek kadar bu. E, eyvallah. E, doğal olarak bunun çeşitli e, biliyorsunuz belirteçleri var. Bunlarla ilgili konuşmuştuk. İşte e, sözel, e, işitsel yeteneklerde kadın beyni, dişi beyni dediğimiz e, yapı daha yeti etikin işte bunu hemen başında şey söylüyorum ben hatırladığım kadarıyla beynimizin cinsiyeti bizim cinsel yönelimimizi falan filan ha, tabii, davranışımızı tabii. etkileyen bir şey değil sadece e, dişi beyni erkek beyni derken bazı yetenekleri bu evet. e, Hani bu yetenekler kadınlarda daha çok olduğu için dişi beynilenmiş erkeklerdeki bazı yetenekler erkek beyni olarak sadece bilişsel, yaygınlığın verdiği yani bir şey bilişsel yetenekler açısından Hı -hı. Bilişsel yetenekler. Evet. zaten oradaki temel fark işte sol yarı kürenin hani beyni iki yarı küreden oluşuyordu ya bu arada geçen de programda amigdala'yı duydum valla nasıl, nasıl? Ara anlıyoruz ya <gülüyor> amigdala'yı. Yani bazen dışarıdan gürültü falan geliyor. Yani onu duymamak için ne <gülüyor> yapabiliriz? Amigdala'mızı devreye sokalım abi o zaman falan diye bilinçli olarak. Yani... Süper ya. yani doktorayı almaya çok az kalmıştı. Yani çünkü vallahi hipotalamus, evet. amigdala, hipokampüs... Ee, yani baya baya bir ilerlemiştir. Amigdala'nın gibi. adını doğru söylüyor. İlk şekil lisans veriyoruz zaten. <gülüyor> çok iddialı oldu. <gülüyor> evet Yıldırım. Bekliyoruz falan. Serkan Bey sorumluluk almadı. Dikkat etmişsiniz. <gülüyor> ee, şöyle abi. Genelde işte sol hemisfer, sol tarafın gelişiminin gecikmesiyle ilgili bir mesele. Bunu da etken olan faktör. işte testosteron dediğimiz aslında erkeklik hormonu olarak bilinen bir hormon. Anne karnında ne kadar maruz kalırsanız sol hemisfer gelişimi o kadar gecikiyor. Doğal olarak sol homisfer dominantlı şeylerde bir miktar problem yaşıyorsunuz. İşitme, konuşma. Ama ne dedik işte yer, yön, navigasyon bunlar erkekte daha gelişmiş. Böyle bir sürü örnek var. E Detaycılık, genelcilik. Çok yaygın olarak bilinen erkek çocuklar geç konuşur. Evet Şeyi, tabii. Şeyi tamamen bununla ilgili. Mesela şimdi bunun en iyi gözlemcisi sen normal lazım. Gerçi tabii. yani. Ya bir tane de erkek olsaydı evde daha güzel gözlemlerdim <gülüyor> <değil> mi? <gülüyor> İnşallah <gülüyor> bürge dinliyordur. <gülüyor> bir tek araştırma için sevgili araştırma <gülüyor> için. Ya şöyle mesela hani... E, Bebeklerden yola çıkarsak hani konuşmaya zaten kızlar da erken başlıyor da mesela şöyle de çok ilginç davranışları var iletişim kurmak açısından. Mesela bebekle anne arasında bir bariyer koyun hı hı. kız çocuk bariyere kadar gidiyor bariyeri görür görmez ağlamaya başlıyor. Anne ile iletişim kurmaya çalışıyor hani beni al kucağına bir şeklinde bir sözel iletişim geliştiriyor. Erkek çocuk öyle değil bariyeri görünce çıkmaya çalışıyor baya bir onunla uğraşıyor en son düşüp bir yerini e, acıtınca vesaire ağlamaya başlıyor. Yani böyle de ilginç Gel, durumlar meseleleri var. meseleleri iletişimle çözmek kızlarda Daha var. Şey, Erkeklerde meseleyi kendi... ben halledeyim. Fiziksel yolları da gerekiyor. Sonuç değişmiyor soğum. ama Modo ikisinde de düşüyor. Ha, de. Bebek için ikisi de be bebek içinde sonuç olarak düşüp hayır, hayır, ağlıyor. Hayır Kız çocuk hiç girişmiyor Hadi. bu olay Ama ağlıyor sonuç olarak değil mi? Tabii, ağlıyor ama. Ağlama, ağlama iletişim. Yani ağlama, çocuğun yapabileceği konuşma o. Hani Anneyi çağırıyor. Işte düş, yani düşme bir ara aşama, sonra yine ağlayarak iletişime Ama gidiyor erkek değil erkek çocuk mi? dikkat. Anneyi çağırmak için, için değil. Yani için ah ağrıyor. canım yandı diye yani. ağlıyor. Yani <gülüyor> e, herifin öyle başı, şey, basit bir iletişim sistemi bizim, önce bizim, aklına şey, gelmiyor. Sekiz ayı kıçık oluyorum <gülüyor> yani zaten. Ağzını burnunu kırıyorum. Bahsettiğim şey küçük bir yavru. Ve onu doğuran da bir insan. Bir ana ve bir Türk o çocuk. bu Burada değil. Serkan biz kalkalım. Orta bısındı. E peki başka şimdi şu parmakları bir anlat. Ya, ya sen bizim şeyi, erkek olduğunu bir reklamlardan evet ya, o, sonra şey yaptı. Ki... Evet, Sinan hocam. Tahmin Sinan hocam. Yani e, şimdi fairi yani erkek yaptınız anladım. Yani, yani sanki bana öyle gibi geldi bilmiyorum. <gülüyor> er, <yani gülüyor> şey erkek. en erkek değil, erkek ya, beyinli. Erkek beyinli yani. yani, yani. Şey adaktarması olan diyoruz Ben de ortadayım mesela bütün ölçümlerde ortada çıktı. Ben yani. dişi beyinliyim ve müthiş bir yorumuna tabii. Ki, Ege Lokta iyi. için. Biz nasıl çıkmıştık? Sen biliyorsun, Hatırlıyorsun değil mi bizim beyinlerinden? Ben çok mı? iyi hatırlıyorum abi. Adam dişi beyin. Nasıl e, Sinan ha? hocam Ege Lokta <gülüyor> için bir şeyler söyleyin. Valla emin olamadım ya. Ne bileyim o sanki bir, dişi beyin. Hani. Birkaç Ama ben soru yönlendiriliyorum. Soru. Hocam, şimdi beri konuşuyordum. E, empati yapmalarını, mesela empati dişi beyninde olan bir şey ya. Hı -hı. Hani, e, daha çok. Çünkü bunun deneyi nasıldı? Hani efemeral görüntüleme makinesine sokuyorduk. insanlara görüntüler gösteriyorduk. Gene getirmedim makineyi. Makineyi gene getiremedim. A, a, kapıdan sokmadı <gülüyor> güvenlik çok büyük diye. Almaz Almazlar. Almazlar. <gülüyor> Bizi bile almadı güvenlik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, şey mesela makinede insanlara soruyorlar e, hani bu kadının yüzündeki ifade nedir diye. Hmm. İşte üzgün mutlu her ikisini verdiği cevap aynı. hiçbir farklılık yok. Yalnız beyindeki görüntülemeye bakıyorsun işte erkeğin beyninin ortasında limbik sistem dediğimiz o empatiyle ilgili bölgede mesela hiçbir ışıldama yokken kadınınki ışıl ışıl. Yani kadın cevap vermeden önce ve dişi beyinliler ki genelde kadınların çoğu dişi beyinli ama istisnalar da var e, onlar şey yapıyor işte kendini kendi yerine koyuyor hmm. karşındakini ona göre cevap veriyor. Şimdi böyle bir fark var hocam istersen... Yani İkisi de e, fotoğrafa bakıp üzgün olduğunu anlıyor. Almıyor. Ama kadın üzgün olduğunu anlamının e, bir adım ötesine geçip onun için üzülüyor. Yani o üzüntüyü hissediyor bir evet. şekilde. Soru sorabilirsiniz hocam. Buyur, ba ok. Babam ve oğlumu izlediniz mi? Hanginiz höyküre höyküre ağladı? <gülüyor> Ama bakayım bu çok şekalı. <gülüyor> burada höyküre höyküre ağlam. Bir de şeyi de soralım. Bir filmin üstünden 8-10 yıl geçtikten sonra <gülüyor> hala bir takım sahnelerin Iı, Taknidin yapılması bir şeyin görsel, beynin mi? Beynin. <gülüyor> Vallahi var. Bir takım polisler onlara ben takdirle karşı yani. Benim ben de... yüzümden diye dolaşıyor musunuz fakültede aa, öyle aa. bir. Benim, Benim... <gülüyor> yüzümden. <gülüyor> ama yani bir. Bollarımı din... açaydım, gitmedeydim. Ben hala Braveheart'tan vartan replikler okurum, gaza gelmek için. İşte Sonra ya tamam. İşte tamam. Ama bir modern sabah dinleyicisi olarak aşırı bir hani tam fanatiniz olarak şunu çok net söyleyeyim. Ee, özellikle Ege kayacağım bu işe girmiyor ama. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç'ün bu dizi hatırlatmaları beni çocukluk anılarıma götürdüğü için acayip mutlu oluyorum. Mesela bizimkilerden. İşte elmas nerede? <gülüyor> ya o, ben çok bir dinleyici olarak çok keyif alıyorum. Sen biraz ilgin yaptın ama. Sağ Peki <gülüyor> sen, sen ne olacaksın? Sen bir teşekkür ediyorsun. Sen bize <gülüyor> hep ket bulmaya çalışıyorsun böyle durumlarda. Ben Kina'ya teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ya bir <gülüyor> burada yalnız model sabahlar değil. Lütfen en hakkında şey yaparsak. Evet dur hocam Bey, size hocam, de. Hemen cevabı verelim. Empati yapan kim burada? Çok net yani. <gülüyor> yani biz en yani. konuşmadık. Ben, Oktay Hücağ'ı söyledik. Ama hocam ben, söyledi. ben de bayağı tahmin etmişim yani. Evet, evet. Hayat biz yani Serkan, burada... Serkan Bey biz tah, yani biliyoruz orada e, önümüzdeki çarşamba günü değil mi ayın 30'u? Çarşamba günü ayın saat 1.30'da aşağı yukarı hangi konulardan bahsedeceğini biliyoruz beyinle ilgili beynin kendi kendine fark etmesiyle ilgili hı hı. E, ama sizin neden bahsettiğinizi çok tahmin edemiyoruz. Siz neden bahsediyorsunuz? Valla şöyle önce tabii birinin beynin nasıl çalıştığını anlatması lazım. Ben önce onunla bir giriş yapıyorum. Yani nasıl bu, çalışıyor? Bizde bu, hiç o temel yani bilgimiz işte, yok. O biraz uzun sürüyor, uzun mu sürüyor? ama hı. şöyle bir şey yani aslında biraz beyne saygı uyandırmaya çalışıyoruz. Ne kadar karmaşık olduğuna dair bazı örnekler veriyoruz. İşte önce yapısal sonra işlevsel olarak. Yani baktığımız şeyin bir kere kainattaki en karmaşık şey olduğunu insanlara özellikle belletmeye çalışıyoruz ki. Çünkü yani çok ciddi bir şey var. İnsan hani insan insan malumunuz. Onu insan yapan önemli faktörlerden biri beyni ve bilişsel özellikleri. Onu da ortaya çıkaran bugünkü bildiğimiz kadarıyla beyin dediğimiz yapı. Şimdi ona baktığımız zaman belli bir saygıyla ve belli bir temkinle bakmamız lazım. Biraz bunu sağlamaya çalıştığımız bir girişimiz var. Ondan sonra benim hikayem işte kabaca 2-3 bölümden oluşuyor. Beynimizin ilginç özellikleri, beynimizin çok ilginç özellikleri, beynimizin yok artık dedirttirecek özellikleri şeklinde 3 bölümüm var benim. Yani ilginç özelliklerde işte bu her gün hayatta bize yarayan, bizi otomatik pilotta yüzlerce kilometre araba sürdüren falan mekanizmalardan falan bahsetti. Farkında olmadan yaptım Tabii Tabi. Sonra işte çok ilginç yeteneklerde bu işte sigara tiryakilerine dair enteresan böyle bir birkaç örneğimiz var. Cilde söndürmeme hocam. İstersen söndürme <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> sen ben şu an. Anda... Ee, aslında ya bu, bu çok bunda... güzel bir örnek hocam. <gülüyor> Bunu biraz. Bu, bu nöro marketin meselesiyle ilgilidir yine. Orada yapılan bir o seri O çok iyi bir şey. Bence var. siz de dinlemişsiniz. Ya şimdi e, sigara tiryakilerini hani sigarayla savaşıyoruz ya malum. Şimdi, evet. Tiryakilik zaten beyin enteresan bir özelliği de ona girmiyoruz. E, i̇şte e, sigara her yerde yasaklandı falan en son paketlerin üzerine korkunç resimler kondu biliyorsunuz sigara tiryakilerine soruyorsunuz ya bu paketlerde konusunda ne hissediyorsunuz diye. adam diyor ki elimi sürmek istemiyorum sigaradan tiksiniyorum bir daha içmeyesim geliyor falan diyor bir grup araştırmacı da merak edip bunlara be beyin taraması deneyi yapıyorlar beyinleri izlenirken insanlara sigarayla ilgili imajlar gösteriliyor işte yanan bir sigara sigara içen birisi işte eski tip uyarısız paketler yeni tip uyarılı paketler falan biz de beyinde şunu biliyoruz bir insanın canı sigara istediği zaman nereler ışıldar bunu biliyoruz de i̇şte beyin içinde bir yerler var nükleos akumbens falan denen bir tarama yapıyorlar ki insanların canının en çok sigara istediği görüntü o korkunç uyarılar olan paketleri gördüğü zaman. İnsanlar en çok onları gördüğü zaman canları sigara istiyor. Tiryakiler için bu geçerli. Şimdi bunun sebebini çok bilmiyoruz. Yani insanlar sigarayı bir isyanla mı bağdaştırıyor öyle gıcık bir uyarı verdiğin zaman Hı. inadına içeceğim falan mı diye onu çok bilmiyoruz. Ama... Şunu biliyoruz ki gizli reklam dediğimiz şey var ya, bu mesela formülü arabalarına sponsor olan sigara firmaları falan var. Hı hı. Aşiker olarak sigaranın markasını yazmanızdan çok daha fazla etki ediyor. Çünkü beynin çok basit bir çalışma sistemi var. Siz şuurlu olarak sigara reklamını gördüğünüzde tiryaki bile olsanız diyorsunuz ki bu zararlıdır, param gider, şudur budur bir mesafe koyuyorsunuz araya ama kırmızı bir formül arabası gördüğünüzde beyniniz daha önceden eşleştirme başarılı yapılmıştı. O markayla arabayı eşleştirmişseniz. Sportif bir faaliyet doğrudan size o sigaranın keyfini çağrıştırıyor. Aradaki zarar, masraf falan beyniniz bunları görmüyor. Şuur altınız. Ve doğrudan sizi bir sigara yakmaya sevk ediyor. O yüzden aslında doğru bir strateji gibi gözükse de sigara reklamlarının yasaklanması yani aşikar reklamın gizli reklama dönüştürülmesi çiryakiyi daha fazla vurdu. Neuromarketing çalışmaları bize bunu söylüyor mesela. Yani sokaklarda e, sigara firmaları böyle gizli bilinçaltına hitap eden reklamlara eğilmeyeceklerdi. O zaman doğrudan yani tabii billboardlar doğrudan, bildiğimiz tabii. gazete ilanları, Aynen. kovboyları falan görecektik. Bu şey yakalanma yani yasaklanma olmadan önce mesela Amerika'da Silk Cut diye bir marka var işte onun reklamları hiçbir sigara markası falan yok reklamda. Sadece yırtık bir ipek parçası, mor bir ipek parçası var billboardlarda gören sigara yakıyor gören sigara yakıyor acayip markayla bütünleşmiş bir resim hiçbir şekilde ismini yazmanıza gerek yok aslında ilk denemesi buydu yani herhangi bir marka kullanmadan bir nesne ile bir keyfe eşleştirme buna somatik imleç diyorlar hatta beyinde böyle bir imleç oluşturuyorsunuz e bu reklamlarda da kullanılıyor işte bir reklamın yüzü vardır ya bir bir adam, kadın meşhur birisi. Marka yüzü dediği bir onun, şey. onun sağladığı imajla ürünü birleştirebiliyorsanız başarılı bir şekilde insanların zihninde bu reklam çok başarılı oluyor. Ve size bir şey söyleyeyim işte Serkan da hikayelerde anlatıyor erkeğin şampuan alması için işte üstünde şampuan yazması yeter ama kadınlar binbir türlü özelliğine bakıyor diyor. Bu aslında şöyle çok doğru değil. O bin bir tane özellik zaten bizim beynimizin başa çıkamayacağı kadar karmaşık bir sistem oluşturuyor. Şimdi size şampuan markası sayın desem 6-7 tane sayarsınız bir oturuşta en azından. Zorlasanız ona çıkarırsınız. Peki neye göre bu şampuanlardan birini seçiyorsunuz? Dikkat edin. Çoğunlukla mantıklı bir sebebiniz yoktur. Yani içeriğini bile bilmezsiniz şampuanların. paketi en güzel gelen, en son reklamında oynayan, ünlüyü en sevdiğiniz falan filan bir şeyi seçersiniz. Bu bilinçaltınızın... ...size oynadığı bir oyundur. Bunu yapmazsa şampuan alamaz hale gelirsiniz. Böyle bir durumumuz var. Çünkü özellikle şu anda... Markete her reyonda oturup Abi, böyle bir uzun uzun düşünmek lazım. Aynen, başka gibi düşünmeniz gerekir. Dolayısıyla bu otomatik sistem size aslında bir kolaylık sağlıyor. Tabii ki bunu iyi bilenler için de ciddi de bir kar da sağlayabiliyor yani yani bunu hakikaten e, farkında olup iyi yönet ama ha. şeyi de e, altını çizer iki defa söylediniz o bir markanın yüzü olmak demek o doğru eşleşmenin Kesinlikle. her zaman olduğunu göstermiyor. Hayır hayır bizde mesela bu iş senelerce çok aslında yanlış yapıldı ya mesela görüyorsunuz geçen televizyonda da işte ismi geçti pek severiz biz Kıvanç Tatlı <gülüyor> şimdi Kıvanç Tatlı Tuğ, her türlü reklamda görüyorsunuz yani bir ürünle eşleştirme noktasında değil. Kıvanç Tatlı Tuğ'un imajı kullanılıyor her ürünü satmak için evet. bu değil bizim söylediğimiz yani aslında doğru olanı bir yüz bir markayla eşleşmeli. Ben hani bu şey reklam dünyasına biraz pek aşina değilim ama bazı yüzler vardır. Hani belli bir markayla anılır. Hatta bazılarının kendi markası işte David Beckham gibi falan adam bir markadır. Kendi ürünleri vardır ama bu güzel bir eşleştirme. Ama onun dışında bizde yapılan biraz işte o dönem popüler olan birinin yanına bir ürün koyuyorsunuz. Bir blue jean koyuyorsunuz, bir banka koyuyorsunuz bilmem ne. E, bu çok e, mantıklı bir strateji değil. Belki yani, dikkat, dikkat çekmeyi sağlıyor. E, diğer reklamların yani, arasında sıyrılıyor ama uzun iyi, vadeli bir ilişki değil yani. Tabii, bunun içinde logosu var, rengi var, imajı var, reklamda kullandığınız ton, müzik yani her şey bu işin içerisine giriyor. İnsanların kafasında düzgün bir imaj çizip kal onu kalıcı hale getirmeniz lazım. Şimdi bu işin ticari kısmı, bize bakan, bilim adamlarına bakan kısmı şu. Biz bir ürünü seçen ya da tüketim yapan insanların davranışlarını neyin yönlendirdiğini bilirsek yanlış yönlendirmeye de karşı savunma haline geçmiş oluruz. Açıkçası bunları insanlara anlatmamızın sebebi o. Yani gidip de efendim bilmem ne markası için market market dolaşma bir onun niye seçtiğini bir düşün bakalım. Yani niye onu arıyorsun? Ya da gerçekten sen bir işte 50 tane farklı şampuan markası olan bir reyonda gerçekten seçtiğini mi sanıyorsun? Seçmiyorsun mesela. Yani bunları özellikle e, vurgulamak istiyoruz ki biraz e, hani farkındalık artsın bu konuda. Şahane. Hmm. Peki Sinan Hocam bir de beynimizin oha dedirten özelliklerinden bir tanesini <gülüyor> de şey yaparsanız. Vallahi işte hepimizin içinde mesela bir müneccim var. Biz bu müneccimi şey yapmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. E, açıkçası benim Serkan Bey'le önce bahsettiği daha evvel ilgilendiğim işte kaos teorisi, fraktal geometri gibi alanlar var. Ben bunlarla ilgili çalışıyorum. İşte orada uğraşırken e, bu etrafınızda tabiata dışarıya baktığınız zaman hep böyle döngüler, ritimler falan görüyorsunuz. İşte e, kadınların efendim aylık döngülerinden tutun da işte ayın dönüşüne, yıllık mevsim döngülerine kadar etrafımızda hep döngüler var. Fakat biz bunları çok gale almıyoruz. Dikkat ederseniz hava durumunu izlediğiniz zaman size en fazla 5 günlük bir hava tahmini verebiliyor. Ama bizim e, en beyinde anlattığımız bir Salih amcamız var. Adam hiçbir alet edevat kullanmadan bir yıllık çok isabetli hava tahminleri yapabiliyor. Bakın meteoroloji 5 gün, bu amcamız bir yıl köylü bir amca. Bu adam bunu nasıl yaptığını pardon, araştırırken Anadolu'da bu yeteneğin, daha doğrusu bu bilginin çok yaygın olduğunu biz öğrendik. Hatta eskiden bu başı falan dediğimiz adamların bunu yapabildiğini öğrendik. Dışarıyı, doğayı gözünüzle ve beyninizle sakin bir şekilde gözlemliyorsanız ve bunu uzunca bir süre yapıyorsanız doğadaki döngüleri anlayıp tahmin etmeye başlıyorsunuz. Böyle bir özelliğimiz var. Şimdi bu çok uçuk gibi geliyor ama biz bunu aslında günlük hayatımızda her gün kullanıyoruz. İşte diyelim özellikle bayanlar hani bazı bilişsel yeteneklerde Serkan anlatıyor ya daha başarılılar. Bu işte de daha başarılılar. Mesela eşinin yüzüne bakar bakmaz o gün morali iyi mi kötü mü falan anlayabilen bir beyin var bizde. Yani tanıdığınız bir insanın yüzünden anlık olarak bir sürü bilgi alabiliyorsunuz. İşte biz buna örüntü gözü diyoruz. Yani bildiğiniz bir şeyin hiç bilimsel olarak ya da bir algoritmaya dökülemeyecek bir şekilde ki bir bilgisiyle farklı bir bilgiyle bakar bakmaz beyniniz bir şeyleri veriyor. Biz biraz açıkçası bu yeteneğin popülerize edilmesi ve okullarda da bunu öğretmenin bir yolunun bulunması taraftarıyız. Çünkü çok vakit kaybediyoruz. Milyonlarca data mesela evet. biz bir sürü şeyle uğraşıp anlam çıkaramıyoruz. Halbuki insan beyni müthiş bir şey. Salih amca işte o bahsettiğimiz Yörükköy'ün amcanın yaptığı iş bugün bilimin ağzını sulandırıyor ama Amerika milyarlar harcıyor mesela işte iklim tahminleri, iklim manipülasyonları için. Fakat bilimsel yönteme çok sıkı bağlı kaldığımız için, daha doğrusu geleneksel bilimsel yöntem diyelim, biraz çıkmaza giriyoruz. İşte bunun için beynimizin bilimi çok aşan bazı özelliklerini kullanalım diye onları biraz hikayemize kattık. İnsanlar ilk duyduklarında çok şaşırıyorlar. Fakat sonra verdiğimiz örneklere bakınca vay be bende de varmış falan oluyorlar yani. Yani bir dolu veri giriyor günlük hayatta. Tabii tabii. Beyin onların bazılarını işleyip, Sonuca yani şöyle delilleri söyleyeyim. toplayıp sonuca ulaşıyor Tabii, gibi bir şey. Şu anda görsel olarak aldığınız bilgi beyniniz akan bütün bilginin yüzde sekseni yaklaşık olarak. Yani çok fazla görsel bilgi akıyor. Ama şuurlu olarak bu gördüğünüz şeylerin yüzde birinden daha azının farkındasınız. Mesela şu anda bu stüdyoda bile etrafımızda bir sürü görsel birleşen var. Ben odaklandığım yerin bile çok azını şuurlu olarak anlayabiliyorum. Beynim bana sadece benimle ilgili olan kısmını gösteriyor ve şuurumun önemli dediği şeyleri bana gösteriyor. Fakat bu algıyı açabilirseniz bu kadar akan bilgiyi daha iyi kullanabilirsiniz görebileceklerinizin adli hesabı yok. Ve bu büyü değil arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim. Bu bizim beynimizin çalışma sistemi. Sadece günlük hayatımız dolayısıyla buna biraz yabancı kalmışız. Peki bu ben... farkındalığı arttırmak aslında değil mi? En beynin şeyi de. Aynen. En evet. başta söylediğinizi <gülüyor> burada bir kere daha belki Aynen. aslında. Aynen. Evet, onu, onu da... Yani şu en beynini bizim yapmaya çalıştığımız birincisi insanı insanı anlatan en güzel şey beyindir. Yani biz kendimizi anlamak için beynimizi ne kadar iyi bilsek o kadar iyi. Artı benim yan amaçlarım da var. Beyin yüzyılındayız biliyorsunuz. Dünya beyin yüzyılı ilan etti bu yılı. Beyinle ilgili araştırmalar anormal artıyor ve artacak da. E bu durumda da bizim gençlerimizi özellikle bu konuya sevk etmemiz lazım ki ileride dünyayla rekabet edebilecek bir pozisyona gelelim. Hani hep bir projeksiyonlar çiziyoruz işte dünyada lider olalım falan diyoruz. Bunun bugün en büyük şeylerinden bir ayaklarından biri bilim. Dolayısıyla biz mümkün mertebe meraklı herkesi bu alana bakmaya teşvik edip hem bu alana yatırımların artmasını hem de insan gücünün artması gibi bir niyetimiz var. Ama her şeyden önce bilimle bilimle ilgilenmesine gerek yok. Normal bir insanın günlük yaşamını okumakta evet. beyin bilgisi çok işine yarıyor. Yani biz okullarda bilgi depolamak yerine çocukları beyni değişik kullanmayı öğretsek aynen, ne aynen. iş yaparlarsa yapsınlar orada daha ya da beynin, akıllıca aynen. sonuçlar Ya da beynin oluşacak. hangi tarafta güçlü olduğunu keşfetmelerine Aynen. izin verip ona yol açacak Bakınız, yol e, yani şu anda hani sizin programın gazıyla da bir şey söyleyeyim eğitim <gülüyor> sistemimiz tamamen beynimizin bu özelliklerini köreltmeye yönelik. Yani baştan ki. aşağı. Yani doğal olarak var olan bütün yeteneklerimizi köreltip Güzelce köreltince de diploma veriyorlar bize. Üniversite eğitimi de aynı şekilde. Mesela insanları yaşa göre okula alıyoruz. Ya herkesin beyni aynı gelişmiyor ki. Farklı cinsiyetlere aynı eğitimi veriyoruz. Farklı yeteneklere aynı şey. Kimisi hareket ederek düşünür, kimisi yazarak düşünür, kimisi konuşarak düşünür. İnsan bin bir türlü. Evet. Ama işte eğitim sistemi diye insanları bir cendereye soktuğunuz anda insan türünün yaratıcılığını sıfıra indiriyorsunuz. Bu arada Twitter'dan gelen sorular ve bir iki yorum Benim var. De bir soruma, evet. ee, Benim de bir sorum var. Benim de soracaklarım var. Zeynep Hanım bir kere 30'u ayın 30'u perşembe gününe denk geliyor demiş. Çarşamba dediniz demiş. Özür dileriz. Perşembe. Perşembe değil mi? Onu 30 Mayıs. Onu bir düzeltelim. Perşembe günü hafta. Haftaya çarşamba dedin ya. 3 sefer bunu söyledin ya Serkan. Şimdi milletin bilinçaltına işin. Çarşamba ben bakıyorum nasıl laf lafı Tebet. Tebet. hemen tebet. Evet. çarşambayla perşembe çok benziyor onun için. Dinleyiciler tam bir ekip olmuşlar. Denedik denedik çok çok güzel oldu. Damla hanım da demiş ki aynı nöronlar ve empatinin arasındaki alakayı nasıl açıklar acaba? Konuklarımıza teşekkürler. çok Güzel açıklanır tabi aynen nöronlarla empati aslında o şey e, rastgele bulunmuş bir şeydi konuşmuştuk hatta hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ne ee... eskiye gönderme hep onu hatırlıyorsunuz <gülüyor> ben, ben hatırlayalım canım Peki. şöyle İtalyan bir grup çalışırken şöyle bir şey görüyor e, aslında maymunun çene kasları ile ilgili bir şey yapıyorlar e, siz söyleyin deney yapıyorlar beynine de elektrotlar takmışlar yani siz çenesi hareket ettikçe maymunun orada ekranda bir yazdırıyor kas hareketini falan. Ee, sinirlerle ilgili de e, şey var e, uyaranlar var. Sonra şöyle bir şey oluyor. E, deneye ara veriyorlar bu elektrotları çıkarmak çok zahmetli bir iş. Doğal olarak maymunda takılı olarak Sen kalıyor. Yani, çünkü <gülüyor> o, onu takması da hani girdiğiniz alan çok hani cerrahi yapmanız gerekiyor vesaire. Daha sonra bir bakıyorlar Ekipten biri e, o <gülüyor> bunlar tabi muzu e, şeyden projeden almışlar kilo kilo muzları. Ekipten biri de muhtemelen asistanlardan biri alıyor. Maymun bir, istihkakını yiyor. İstihkakını yiyor. Ya bir muzda ben yiyeyim diyor muhtemelen. Bir bakıyorlar Allah Allah maymunun az önce muz yerkenki bölgeleri ya o ilgili alan aktive oluyor. Muz yiyen birini gördüğü zaman. Ya bu nedir falan deyince işte aynı nöronların keşfi oluyor. Aynı nöronlar Hani işte e, siz bir işi yapmasanız da yapan birini gördüğünüzde aktive olan e, nöronlar olarak şey yaparız Mesela işte gitar çalan birinin Mesela işte Ege Kayacan gitar çalar, Fairuz'un çalmaz. Şimdi her ikisi İstese var ya Ege Kayacan'dan çok daha güzel çalar. onu da söyleyelim. İkisi gitar çalan Sen benden hiç Modern World'ü dinledin mi? Onu bir kez ne yazık ki dinledik. Bir kez olduğu için fayda Sinirlenme. Neden ya. Median olmasın diyor. Mesela Ege Kayacan'ın aynı nöronları gitar izleyen birini e, yani gitar Göreceğiz çalan abi. birini gördüğü zaman çok çok daha aktive olacak yani buradan da empatiye bağlayanlar var aslında şunu da söylemekte fayda var sanırım bitiyor e, program e, şimdi biz yaklaşık 3,5 ay oldu değil mi hocam e, en beyni hayata geçireli e, tabi öncesi var bunun başka hani çeşitli ayakları vardı ee, bu 10. E, Oddu'da yapacağımız hani sezon finali olarak güzel olacak. Oddu'yu yani. çok seviyoruz çünkü. Oddu'da yapacağız bu işi. 10. Ee, e, Mbey'in olayı olacak. E, toplantılarda benim kişisel en fazla ilgimi çeken şu oldu. Biz bunu akademiyle sınırlı düşündük. Ha, bu arada hani bu bizim yaptığımız üniversitelere gittiğimiz her şey yani ücretsiz kavramlar. Yani bir karama amacı yok. Biz iki akademisyen olarak gidip konuşuyoruz. Hani onu da belki belirtmekte fayda var. Bu böyle ücretli vesaireli olan bir şey değil. Ondan sonra e, gittiğimiz üniversitelerdeki en önemli dinamik benim için orada bazı abiler oluyor. Mesela kimisi güvenlik. Hani hmm. salonun güvenliği, üniversitenin güvenliğini sağlıyor. Kimisi kameraman. ya yani orada olmak zorunda olan insanlar. Ve bazıları arada gelip bize şey deyince ya Mesela bir kameraman abi Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde şunu dedi bana. Ya keşke eşimle gelseydim. Ya vallahi abi bilseydim kesin gelirdik falan dedi. Ya bu benim için müthiş bir indikatör. Yani belirleyici bir gösterge. Çünkü e, hani bu işi e, genel kitleyle paylaşmak... Çok çok keyifli olacak şu sıra. Çok enteresan durumlar oluyor işte. 2,5 buçuk 3 buçuk, saat beyin anlatıyoruz. Herkes orada sepet gibi oturuyor. Ben böyle bir şey beklemiyordum vallahi. <gülüyor> Ve şey. Uyuyan çok az adam var. Yani ben hiçbir dersimde böyle bir performans yakalayamadım. Gördüm ki beyin herkesi ilgilendiriyor. Evet. Özellikle doğru anlattığınız zaman. Yani, yani bende şey gibi de geliyor. Değil, senin umurunda değil. Yani bu e, kimse sıradan bir insan olmayı kabullenemiyor. Doğru. Bu üstümüzdeki en büyük ağırlık bu. Ve beynin kapasitelerinden bahsedince ve herkeste olan bir organ olunca... ...demek o kadar sıradan olmama şansım var gibi böyle bir insanda umut evet. ve heyecan yaratıyor. Gerçekten. Bir de aklımda şu var. Şimdi beynimizi az önceki e, örnek üstünden konuşuyoruz. Bu kadar şey görüyoruz. Bu kadar veri akışı var. Beynimiz sadece onun yüzde birini bizim işimize yarayacağı e, değerlendiriyor falan. Hani belli alandakiler başka alanlara da onu biraz açıyorlar da... ...çok... E, Açık bir tabirle sorarsam bu beyin daha fazla çalıştığında daha fazla yakmaz mı? <gülüyor> daha fazla ha, yakması, daha söylüyorum. çabuk çok, eskimesi çok gibi sonuçlar söylüyorum. getirmez mi? Hadi geliştirelim, geliştirelim evet. de yani bu soru şimdi çok geliyor. Çünkü bu sorunun altında yatan yanlış bilgi beyni bilgisayara benzetmek. Biz aslında beyine çok ciddi bir hakaret yapıyoruz. Onlarca yıldır. Beyni kendi bir ürünü olan bilgisayar diye bir şeye benzetip öyle anlamaya çalışıyoruz. Şimdi zamanında vardı. Siz de hatırlarsınız. Kasparovla Deep Blue satranç maçı yaptılar biliyorsunuz. Hı hı. Kasparov gayet 37 derece vücut sıcaklığında doğru dürüst terlemeden maçı tamamladı. Yendi yenildi hatırlamıyorum. Önce yendi sonra yenildi galiba. Ama Deep Blue'yu soğutmak için Deep Blue'dan daha büyük bir soğutma odasına ihtiyacınız vardı. Sıvı nitrojenle soğutuyorlardı. Şimdi elektriksel devreler ve bir küçük şehir kadar elektrik yaktı o maç sırasında Deep Blue. Fakat İnsan beyni bakın günde 120 gram glikoz yakar. İşte bizim sinir bilim reklamlarımızda var enbeyin.com sitesinde görebilirler. Kalbinizin günde beyninize pompaladığı kan miktarı yaklaşık 57 su damacanasına denk geliyor. O Art, kadar böyle anlatıyoruz ya, yani, 57 yani, damacana. 57 <gülüyor> damacana kan yani yaptık hesabını binlerce litre. Ve şu var e, beyniniz ancak 20 wattlık bir ampul kadar enerji yakıyor. Ve hiçbir şekilde ısınmıyor. Ve... Siz işlettikçe benim hikayelerde en çok ilgi çeken yerlerden bir tanesi o beyninizdeki alanlar genişliyor, kabiliyetler artıyor. Hmm. Beyni zorlayan adam ileride Alzheimer olmuyor, Parkinson olmuyor daha doğrusu bunların riski azalıyor. Beyin işledikçe kendini sağlam tutuyor. Çünkü biyolojik organizma böyledir. Enerjiyle beslendikçe, iş yaptıkça yapısını daha sağlam muhafaza eder. Makine eskir ama biyolojide işte uğraştığım şey makina değil. ...siz işlettikçe sistem daha sağlıklı işler hale geliyor. Bunu, bu beyin için çok daha doğru. Mesela hep işte sudoku falan çözüyorlar ya beynimi geliştireyim diye. Belli bir sözü soru sudoku da işe yaramaz. Ne yapalım? Beyni, beyninizi yenilikle zorlayacaksınız. Daha önce piyano çalmadıysanız hemen bugün başlayın. Piyanonun beyne yaptığını başka bir şey yapmıyor. Müzikle uğraşmak yani. Müthiş bir şey. Yani beyinde yaptığı şeyi bugün gördüğümüz kadarıyla... ...şu anda size anlatsam herkes bir enstrüman alır eve gider yani. ...müzik gerçekten beyni akord edilmiş ama... ...yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek... ...beyni çok ciddi zorlanmış. Üniversite dışı etkinlik düşünüyor musunuz diye bir soru geldi program... <gülüyor> kapanmadı önce. Şöyle aslında onu da şöyle toparlayayım... E, ...dün Aksaray'daydık... E, ...Aksaray Üniversitesi'nde... E, Sayın, şey Sayın Vali vardı bir kez... ...bir Vali önünde katılan erkek beyni anlattım... ...çok heyecanlıydı... <gülüyor> ...ama sağ olsun eğlendi bayağı o da... ...sunum sonunda iki arkadaş geldi... ...merhaba dedi biz emniyet müdürlüğünden geliyoruz... ...aha <gülüyor> dedim... Kim ...Vali efendim? rahatsız oldu falan... <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela onlar dedi ya biz hani polislerin e, davranış modellerinde, psikolojik gelişimlerinde bu tarz e, etkinlikler yapabilir miyiz diye. Bizim ilk planımızda bu yoktu. Biz hı hı. hani daha çok üniversitelere dolaşmak şeklindeydi. Fakat e, dediğim gibi bu tarz yan parametreler bizi çok enteresan geldi ve muhtemelen bu sezonu bitirdik ama o kesin ama gelecek sezon. Ekim ayında başlayacağız ee, Ekim ayında artık ne kadar ne olursa onu bilmiyorum onu modellemesini yapacağız şunu söyleyeyim ee, arada tarihleri yanlış söylüyoruz İşte bu tarz bize fikirler iletmek isteyenler olursa e, hani bizim üniversitede gelin diyebilecek arkadaşlarımız olursa veya öneri yapmak isteyen arkadaşlar nasıl olacak en beyin.com bizim sitemiz tamam. burada en diyorum ama sadece n harfi var hmm. n ve beyin bitişik yazılıyor ya Nibain, o beyin, Djanngo gibi. Djanngo gibi. Hocam o kadar gibi. güzel söyledin Veya, ki. Djanngo e, gibi. Çok değerli sanatçımız. Kim gibi? Hangisi kim kim kim gibi? Kutsi mi? Yok. <gülüyor> Berksan mı faiz Yok Berksan. değil ya. Ee, şeyli olan. Ferhat Göçer mi? Eee. <gülüyor> Kusura <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> örnek vermedi o kadar seç. Şey. şey şey şu Gangnam Style say Saygı Saygı. Say, say. say, say, say, say. sen getir. <gülüyor> çok Söyledim, teşekkür ediyorum. Rica Serkan ederim ben. Kapatmadan ayalımı söylemek istiyorum. Bu sağlam sponsorlarımız bulursak ileride inşallah Ankara kongresyum gibi bir yerde binlerce Ankaralıya beyni anlatıp şehre uçan kelebekler halinde onları salmayı düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> bunu da yaparız. Ya yaparız canım, ne olacak. Şey var mı orada e, bu tip aktivitelerde en çok hoşa giden hemen böyle bir salonda test yapıp da sonucunu aldığınız durumlar oluyor mu? İşte. Bize, bize de işi... yapabileceğimiz bir şey. Ha şu parmağından şey yapalım. Yapalım. iki dakika çalalım ya, ne olacak? Parmağı mı çalalım? <gülüyor> çalalım, ya, çalalım. <gülüyor> parmak işte, <parmakla. gülüyor> <Olayım mı>? <gülüyor> parmak. Zaman. Olayı mı? Parmak testini <gülüyor> hadi yapalım şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. E, parmak testindeki olay şu, hani önce şunu söyleyeyim hani bunu halen şey yaklaşanlar var e, konuya, hani bilimsel bulanlar var. En son 2010 yılında bu hayvanlarda gösterildi. Çok saygın bir dergide. Hayvana, anne hamile hayvana verdiğimiz zaman testosteronu doğan tüm deney hayvanları. Yavrularda dördüncü parmak uzun. Hani aslında temeli oldukça sağlam. Espirisi şu. E, avuç içinden parmağa bakıyoruz. E, i̇ki çizgi vardır parmağın elinizle birleştiği yerde. Hmm. En alttaki çizgiyle tepe noktası arasını ölçüyorsunuz. Eğer ikinci parmağınız yani işaret parmağı ve yüzük parmağı birbirine eşitse veya işaret parmağı uzunsa dişi beyinlisiniz. Eğer dördüncü parmağınız uzunsa ikiye göre o kadar erkek beyinlisiniz. Boğumdan ölçüyoruz ama değil mi? Boy değil. Boğum. boğum. boğum, boğum. Ha, değişmiş o zaman. Boğum, boğum başı. Boğum. Şurası yani. Şuradan, şu alt çizgıdan. Çizgıda evet. Sevgili dinciler, şey... görüyorsunuz değil mi? Şuradan itibaren <gülüyor> radyoculukta sonunda. Yani hatta, o şekilde yapıyoruz o şekil, Tamam şekil. o şekil bu şekil yapıyoruz. <gülüyor> Çok yalnız, teşekkür ederim. Yalnız iki parmak eşitse dişi beyinli. İnsanlar hep bu soruyu soruyorlar. Kötü bir şey demek değil bu. İki parmak eşitse ve işaret parmağı uzunsa daha uzunsa dişi, dişi, beyinli. dişi beyinli. Sadece... Yüzük parmağı uzunsu erkek beyim. Evet. Ee, biz çok çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, yani teşekkür ederiz hakikaten bayan de. Bayan Sabahları ekibine iyi ki varsınız. Valla çok sevdim. Bundan sonra dinlemeye devam arkadaşlar. Peki Perşembe günü belki buluşuruz bizde. Eee... Perşembe günü değil mi? Saatini de buradan e, Haftaya duyulalım. bugün ya. 30'unda. 30 Ve Ama biz şöyle yapalım. Siteden baksınlar. Yani bu <gülüyor> iki yaşlı <gülüyor> insana güvenmemek de lazım. Sosyal medyadan afişler var zaten. Enbeyin.com e, muydu? Nokta. Beyin biz. Facebook sayfası o, falan vardı. Var var var. var. var. Facebook bu, sayfası ne beyin diye başka yer çıkmıyor. Aynen öyle Çok Aynen teşekkür öyle ediyoruz Hakan Bey, Sinan Bey. Best Yarın sabah modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Jack